Bir sefer çok zorda kaldığım için kredi çektim. Sonrasında tövbe ettim. Hükmü nedir? Hala onun üzüntüsü içerisindeyim. Hocam ne tavsiye eder demişler. Zaten hala üzüntüsü içerisinde ise <gülüyor> Cenab-ı Hak inşallah onun tövbesini kabul etmiştir. Bir yanlışlık yapmıştır. Yanlışlığından pişman olmuştur. Et-tâibu <gülüyor> mine bir günaha tabe eden o günaha işlememiş gibidir. İnşallah bu hadisi şerif e, mucebince e, günahı ortadan kalkmıştır.